453 numaralı konu Cihad için borçlanmak Ashabın bunu Hazreti Peygamber'e sorması ve onun cevabı Evet bir kişi İbni Mes'ud'a da gelerek sen Hazreti Peygamber'den atlar hakkında bir şey söylediğini işittin mi diye sordu İbni Mesud Evet işittim Hazreti Peygamber atın alınında kıyamet gününe kadar hayır bağlıdır atları namına ve hesabına satın alın ve Allah'ın namına ve hesabına borçlanın dedi Hazreti Peygamber'e Allah'ın namına ve hesabına nasıl alacağı